1715, numaralı konu, Hazreti Ömer tarafından rivayet edilen, Hz. Peygamberin özlü bir hutbesi, evet, Hazreti Ömer, Şam'a geldiğinde Allah'a hamdu senalar ettikten sonra nasihat etti, iyiliği emir ve kötülüğü de nehy ettikten sonra, Allah'ın Rasulü şimdi aranızda benim ayakta olduğum gibi ayağa kalkarak bize şu hutbeyi okudu, cemayetin ayrılmayın, bir rivayette, itaat edin, çünkü Allah'ın eli cemaat üzerindedir, şeytan tek kişiyle beraberdir, tek kişiye göre iki kişiye